de bir geriye doğru yolunu tutmuş diyor. Baktı da ki, oradan geçip gitti, baktığı denize. Musa genç adam ona dedi ki, yani Hz. Yuhşay dedi ki, kuşluk yemeğimizi, bir tür kuşluk vakti, ıı, saat sekiz yaşındaki, on bir arası veyahut da şöyle güneş doğumundan öyle kadar olan vakti. Kuşluk vakti. Bu yolculuğumuzdan an bir yolculuk düştük. Genç, gördüm dedi. Kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuşum. Onu söylemiş şeytandan başkası unutulmadı. O şaşıracak bir surette denize atıldı. Yolunu tutup gitti. Musa diyor ki işte bizim biz arayacağımız bu idi. Şimdi izlerinin üzerinden gelsin geri döndü, derken kullarımızda öyle bir kul buldular ki, biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiş, kendisi nezdimize has bir öğretmiştir. Peki Hacı Hızır, kendimize has bir Allah'tan özel bir ilim öğretiyorlar. Yani, İşte Hz. Musa, Kelimullah bir resul iken, ilmi olan hırsı memduhu dolayısıyla öğrenecek hırsı dolayısıyla uzun sefer çıkıp Hızır'la görünmüş ve onun yapıp da kendisine garip görünen bazı hareketlerin manasını ondan öğrenmişti Hz. Mevlane Diyor ki, amca, Muça'ye ve bahs etme sonu gelmez, Onu bırak da tek kulüpün kıssasını söyle. Çok da istersen burada bırakalım çünkü mevzu değişiyor. şur. Yani ben de diyor şurası hemen içerisinde bir kere var. Sağ kaçmadı. 41'ci. Burada çok var. Evet. 27 var. 22 var. Der hafiyede dört beş yıl. 30 yıl sayalım. Allah Rabb'e rahmet, rahmet eylesin. Deku kı demişti ki uzun müddet Allah'ın marifik ve maribi arasında sefer yaptım. Gün doğusuyla gün batımı arasında bir de birçok defalar sefer yaptım. Orayı gezeceğim. Yıllarca ve aylarca hakikat ayinin yani Allah'ın Aşkıyla yoldan bir haber ve hakkın kudret ve sanatına hayran olarak seferlerde bulundu. Biri ona dedi ki, ben yani dekukiye, toprak ve taş üstünde yalmayak, evet de çıplak gidiyor. dekukiye kuki bakarak ki, ben hayranım. Türkiye, hayran demek bir hayretin en üst seviyesi, hayrandır. Hayranlık seviyesi. Yani biz hayran olmak falan değil de bizimki tanıtemel. Hayraniye e, en üst seviye. Müthet Baharat, evet. Mevyan hayranlarından biri. Hmm. Hayretin, sevginin en üst seviyesi, hayranlık. Ben hayranım, kendimde değilim şaşkınım. Sen bu, Ayakları zemin üzerinde yürüyor, görme. Çünkü aşık, yakinen bir aşık şüphesiz, şüphesiz gönül yurdunda sefer eder. Ama maddi sefer yapmıyor. Gönül, gönül seferi, ayakta kırıyorsa da, yürüyorsa da, yürüyorsa da, yürüyorsa farkında yürüyor, gidiyor. Yolu, menzili ve barancıya yol. Yolun ve Uzunluğunu, gönül bilir? O gün, koşar gider. Uzun olmuş, kısa olmuş, kar olmuş, yağmamış, kaya dikilmiş. Gönül sahibinin bunlar için bir şey yoktur. Başka başka bir şey yoktur. Çünkü o kalbi oşayıp şey takip eden Allah'ın meslidir. Allah'ın mesdolmuştur. Onun şekli gidiyor. Bu işte dolayısıyla Hazreti Mevlana ruhani seferi nasıl icap bul beni yani diyor. Senin bu söz sademane. Uzanlık ve kısadık. Kısa ilk kesedin nasıplarımdır. Bu vücudun çok ucağı çok kısa bir şey paradır. De çok uzun bir yanı yok. Dersin var. Bizim vücudumuzun şeyi. Eee tarif et Taipei. Ruhbanı Aşka mı gidiştir? Bunu işte aslında ceset sevdiği duymuyoruz. Sevdiği duyan bu, ceset sevmiş gibi oluyor aslında. Aslında sevdiğinden yoktur. El sadece. Sen, babanın nottesinden akıl ve şuur sahibi oluncaya kadar birçok tahammülat geçirdin. değişik Değişikliklerle geçirdin. Ve durumdan duruma sefer şekline şekle girdin. Lakin o seferler ne adımlar ne menzil ile, ne de akıl ile idi. O tamamen tabi bir hal. Onu bilir miyim? Mi? Dev ve değir de. 72'ye bakalım bir. Şimdi çünkü burada diyor ki, Demir ee, Lütfen ana rahmindeki seyri, çocuğun meydana girişi. Değil de insanlık âlemindeki sefer. Ruhun, ruhun seferi o da. Ne, böyle en sarih, yani seferde o seferde ne adımlığa yani devir ve ruhun seyri ve seferi bile keyfiyettir. O ana kandaki çocuğun seyri, keyfiyeti değişiktir abi, nefesine. Bizim cismimiz, seyir ve seferi ruhtan öğrenmiştir. Bu Ruh, afiyet olsun, dolaşır. Bizim dünya üzerindeki gezicimizi ruhtan görenmişiz. Ruhla beraberiz ya. Ruh avzu ediyor gidiyoruz. Ceset ruhun beşliğinde Ruh ne diyor? Ceset tabi. Diyoruz yani Allah'ı abdest olarak ayaklarını yıkıkar ki yani aramızı efendim, e, şeyden ayırma ne diyor Doğru yoldan. yoldan. Doğru ne? Sırı temizlik. Trende. Sırı temizlik. Ayak kendine ayılamıyor, şu ay ay ay ayak bu ömrüsünden gidiyoruz. Orada da bizim alıp yapıyor, onu ufktan bahsediyoruz. Ama söz şey onun gibi. Devirden maksat mebbedem ne arda yani baştan kurtarsın sona kadar olan bir dir. Bir insan için ya dünya için neyse ki daire vücut, üzerindeki oruçtur. Oruç, yüksü yükselme. İnsan vücudu üzerindeki müfkede değil de suret âlemi olan dünyadır. Yani orada çocuk, çocuk hem maddeden gelişiyor hem de manevi gelişiyor. Şimdi, dekıyküde cismani seferi bırakmış, manevi bir keyfiyete bürünmüş, gizlice bila, bila keyfi, gitmektedir. Bu da artık kendinden geçmiş, hakikaten bir maksada, Allah'ın sevgilikten dolayı gidiyor. De dedi ki, bir gün yarın yarın nurlarını, sevgilin nurlarını, insanda göreyim diye müştak oldu Müştak, onu çok sevmiş, çok sevmiş, müştak olmak. Dedikleri ki bir gün yarın nurlarını insanda göreyim diye bir müşterim oldum. Denizi damlada, güneşi zerrede görmek istedim. Bir damla su, su içerisinde açınlayan bir <gülüyor> kusur abi. Milyonlar, milyonlarca camiye, üç cami, bir, bir autofonda öl, Öyle gibi değil mi? Milyonlarca kaynıyor. Bir damla çöl toplağında deryalar görürsün. Binlerce mikrot görürsün. Bir damla... Ha, güneşi de, al güneşin tarzını, bin bir renk görsün. Güneşi sar, sarı veriyoruz ama Güneşi tarzından geçirdiyorsa, bir merciletten geçirdiyorsa de binlerce renk vardır. Ee, o, o o, binlerce renk toplağında beyaz renk olur. Binlerce renk toplağında şimdi bir okulda yaptırmışlar iki günlük okulda bir disk var şöyle anı hani bir şey çeviriyorsun kırmızıdan mora kadar türkütürün renkleri var bir çeviriyorsun kırmızıdan pembe renk bir bile karışıyor, dolayı beyazım sizi bir yerde işte o beyazı <gülüyor> güneş kırılmıştı bir yerde fotoğrafını evet. <gülüyor> çektim. çektim renk geldi hay. <gülüyor> Şimdi fayfı şişe interi alıyormuşlar. Mevcut gibi çevir. Ha taklere ayrılmış. İşte bir yüz uzaklaştık yaptık. Onlar aynı şey. Burada işte yine şey gibine bakın renkler beyaz türke beyaz renk, kızıl değil, şimşe beyaz renk. Bakabilir miyiz dedim. Şimdi Akıl ve ruh kademiyle, onların vasıtasıyla bir deniz, onun kendini akıl ve ruhu görmekle tanımakta bir deniz kıyısına vasıl oldum ki, gündüz geçikmiş vakit akşam olmuştu. Şimdi, hem aklını kullanıyor, hem ruhunu kullanıyor. Herkesin de faydalanıyor ve bir akşam vakti, bir deniz kıyısına masum olur. Bu denizli damlada. Bir damlada yani ne varsa gidin Akdeniz'in suyuna damla koyun. Mikrosu var filan. Ne görsenin Akdeniz'in her yerine o vardır. Veyahut da e, güneşin tayfına bakın. Ne kadar güneşte varsa güneşi o vardır. Koca güneşi. Birisi cam üzerinde görüyorsunuz. Aynı şey. Koca Denezi bir damla suda görüyorsunuz. Aynı şey. Yani daha daha ileride göreceğiz. Kessede Vahid de göreceğiz. Kessede vahid de, vahid de kessede. Yani vahid, tek. Ve çokluk. Kessede ee, çazı çok, çok değil ya vahid, Şimdi Kesitte ise vahid olur, vahid nesi? Kesitte vahide vahide, vahid birçok kesitin birleşmesi, kesitte vahide parçalması. İstediğin kadar parça, bir kayayı <gülüyor> ufak un küçük geç, küçük bir parçaya mikroskop altında de aynı şey olur. Ki da böyle, insana da Allah sevattenin o şeyi, Allah tecelli etmiş milyarlarca insan olmuş. Elen yer tek, tek yerden geliyorsun. Vahdetten, vahdetten kesede, keseti gördün ya, keseti meydana giden vahdetir. Vahdeti gördüğün hak, hak, hak vahid, hak keseti. Nasıl? Değiş değiş. Tecilli etmiş orada. Görmüyoruz. Orada görünüyor. Orada görünüyor. O halkı kötü görmeyeceksin. Hakkın tecilliyeti orada. Ha, orada hafif halkın görünüyor sana. Başka da deniz gibi görünüyor. Başka da güneş gibi görünüyor. Tecillik yapma. Tecilliğin her yerde Her yerde tecilli eder Allah. Allah olur. Ama şimdi ana bahsediyse çok fazla fazla konuşmam daha iyiydi, ona beni, yani beni anlatan çok bari abi, abi, anlarsınız, zaman içeceksin inşallah. Bunu burada kapatıyoruz. Bir derin saatinde mum, mum unutmayın. Dost saati 77. Deniz, kenarında yedi mum misafinin görünmesi. Bu, den keserek keserek... keserek. Allah'ın çok görünmesi. Hep evet, Allah'tan ya, Allah'ın çok da görünmüyor. Binlerler Bir, şu odaya aynalarla dön açalım, değil mi? Girdin içeriye, sen bov, <yüzüyor> tükürtük bir adam, sen kesin görürsün, ya ben hangisini? Sen tek şey, üstü Allah'ın da Allah çok da görünür, Allah tek de, de Aynen, göründüğün yer, göründüğün yer. Için, üçü aynı olsun, üçü böyle bir görüntüsün, ama onun aynen, tek bir aynaya gittiği için, bu kadar Aynı aynı üç otomda geçecek. Ay Çekil ayette kadar Bir çoğu. Bir çoğu. Çünkü şimdi dersi nasıl başlıyor? Bir, şey bir şey çoğu şey, nasıl başlıyor? Bir çoğu. Yoksa Arkadaşlar dersi bir çoğu. İki ayırtıyoruz da aynı geçecek. Ha? çok seviyorum. çok Başımda, bu benim mesleğim, değil mi? Bu haydiye kurt. E, bu haydiye farkı. Haydiye eşeği olmayan tek. Haydiye Allah vasfından. Vasfı koyu vallahi hay koyu vallahi haydi demiş ona. Koyu para Vay dese tek tek kitap, tek kitap falan bir şey ama kuluma vay ha işini bistermen de olmuyor. O da vay diye de tasavvuda paratiyat veya vahiyde olan de tek tek toplanabilenler çok çok görünenin tek birede toplanabilen görünemeyen ise o den vay diyor. Hmm. Ah, Ahaliyetle bunun bir görünümüş olmayan bir tek olmuşu. Orayı çok kestet görünüyor. Tekken çok da görünebiliyor. Çokken çok tekken de bunu yaratan tek bir şey var. Yok kudret yok Allah. Şey mi oluyor dedeciğim, ee, vahiy dün bütün sıfatların bir isim altında toplanması, ehadünde e, kelimeyle yahut tariflerle anlatınamayanla mı denk gelmiş oluyor? Şimdi, adiyet mi? <gülüyor> Şimdi, adiyet öyle bir tek ki. Öyle bir şüphesiz, tek ki. Şüphesiz anlamına gerek. Eşi, şüphesiz. emsali, misli yok. O kudrette olmayan yahut o benzerlikte öyle olmayan. Öyle bir şey yok başka. Hayır bir şey Bak, yok başka. Tamam, karşılığı olanda, olmayan. Olanda tek. Kul, cool, Allah'a emanet. Eşi benzi, o yenge dek. Eşi evet. menendi, o yenge evet. dek. Şimdi, evet. Eyvallah. Ne doğmuştu, ne doğmuştur. Oğlık, kızık, temsi yoktur. Hatta, bektaşlar, mürada <gülüyor> eşin şere kaçarlar. Ne var, babası da yazıp ona gel derler. Hüksüz, <gülüyor> <gülüyor> hüksüz derler. Şimdi Allah için. Tövbe insan yani. Bebek şey, insanlardır. Ama işte söyleyeyim ben. Aslında bu bir şey söylenir biraz. E, e, e, Bedef yahu demek lazım. Biraz, <gülüyor> biraz onu konuşurken biraz temkinle konuşmak lazım. Çünkü bugün ki mevzumuz burada var mı hiç Hazretlerin söyleyin evet nesin kapan karıştı mı şey var mı? Sade baktık dedicim ee, Sad Suresinin 25-26. ayetlerine baktık o zaten secde ayetiymiş o 14 tane'den biriymiş dedicem. Aha <gülüyor> şurada. Evet evet. İyi. Demek yine kitle ayetiymiş. Bazı onu işte secde ayeti saymak. Bazı kafirler diyor zaten. zaten Söylediğimiz gibi. Bazı kafirler bunu secde olarak, yani sapıklar dediği için. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. etmiyor. Şey, evet. Onu zaten orada söylüyor. Şey dedi orada. Şımdan dolayı sormuştum dedeciğim ben size. Çünkü hani bu secdeleri mukavelelerden vesadelerde çok üzerine dururlar ya. Secde kelimesinin geçtiğinin tamamında e, secde yazıyor zaten. Yani secde ayetleri tamamında yazıyor demişler. Yok yok yazmıyor. Bakıyorum şimdi onu araştırıyorum. Halinde. Şarkı e, şarkı şarkı şarkı şarkı şarkı şarkı kelimeleri halinde. Sürütlerde. Yazmıyor. Sürüttüler. Bunda sürüt yazmıyor mesela. Ama yazıyor. Secde şeyi var. İşareti Işareti var sadece. Seyde ben yine sayfayı var. kapattım. yine kapattım. Dersi şey bir, bir, bir anı Kapat. <gülüyor> <gülüyor> yazar. Sucut. evet ya. var. Yerçü'den Yer var. var. Yer